kardeşlerin muazzez müminler insan hadiseyi eşyayı olayları değerlendirirken aklına tecrübesine itimat eder Onlardan hareketle hüküm verir. Zaman zaman en yanlışa en doğru hükmü verdiği de olabilir. Doğru diye yanlışın arkasında sözlülük de yapabilir bayraktarlıkta yapabilir. Onun ardında yürüyebilir de belki ömrünü bu yolda ifna edebilir, nefeslerini bu yolda tüketebilir. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Azalarınız, gözleriniz, kulaklarınız, kalbiniz bütün bunlar hakikate memur. Hakikati anlayacaklar, hakikate sözlü olacaklar. İnsanla hayvan arasındaki belki en temel nokta bu fakat hakikate bu azalarınız uzuvlarınız memur olabilmesi için eşyayı gerçek suretiyle görüp değerlendirebilmesi için Allah'ın nuru semavatı ve Allah'ın nuruyla bakacaklar yer ve göklerin nurudur Allah'ın nuru semavatı ve onurdur onun nuruyla bakacaklar ki Eşyanın üzerindeki perde kalksın, olayları gerçek fotoğrafıyla görebilin, ona göre hüküm verin. İmam Müslim Ebu an Efendimiz'den rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Beşik'te konuşan üç tane çocuktan bahsediyor. Hz. İsa sahibu cüreyç, bir de bir kadının çocuğu var. Üç tane çocuktan bahsediyor. Kundakta konuşan üç tane yavru. Üçüncüsünün hikayesi şöyle kardeşlerim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam naklediyorlar. Kadın çocuğunu emziriyor. Karşıdan bir atlı geliyor. Kıyafetine baktığınız zaman bütün insanlar onun suretine imrenir. Ona gıpta ederler. Kadın da imreniyor. Çocuğunu emzirirken diyor ki Allahümme cealibini misle hâzâ. Oğlumu bu adam gibi yap ya Rabbi diye kadın dua ediyor. Kundakta çocuk annesinin sütünü emiyor. Diline yalan ve yanlış değmeyen Hazreti Muhammed Aleyhisselam naklediyor. Çocuk annesinin göğsünü bıraktı, önce adama baktı, sonra dedi ki Allahümme la tegealli misle hadâ. Annem allandı ya Rabbi onun suretine onun şekline onun kıyafetine baktı beni bu adam gibi yapma ya Rabbi Sonra kadın çocuğuyla beraber bir meclise uğrar o meclis o sokak o sokakta adamlar bir cariyeyi bir kadını dövüyorlar Zeneyti ve sarakdi diyorlar, hem dövüyorlar hem iftira ediyorlar, zina ettin, hırsızlık yaptın diyorlar, kadın cariye, köle sadece şunları söyleyebiliyor Hasbiyallahu ve nimel vekil, sizin şehvetiniz, sizin şöhretiniz, sizin kuvvetiniz benimse Allah'ım var kadın dayak yiyor Anne, kucağında yavrusu. Yavrusunu emziriyor, o fotoğrafı görünce anne diyor ki la لَا تَجْعَلِبْن۪ي مِثْلَ هٰذِهۜ Oğlumu bu kadın gibi yapma ya Rabbi. Çocuk yine annesinin göğsünü bırakır, kadına döner, bakar sonra der ki اللهم جَعَلْن۪ي مِثْلَ هَذَا هَذِهۜ Beni bu kadın gibi yap ya Rabbi der. Sonra ortaya çıkar ki Atın üzerinde kadının gördüğü kıyafetine baktığı oğlum da bunun gibi olsun ya Rabbi dediği zalimdir. Yetim çocukların sofrasından ekmeği çalan bir gaddardır. Batı gibidir belki Amerika Birleşik Devletleri gibidir. Zahiren baktığınız zaman onun yanında durmak istersiniz. Orada yaşamak istersiniz. Onun kanatları altında olmak istersiniz. Orada bir yerde eviniz olsun istersiniz. Zahiren baktığınız zaman hadiseyi böyle görebilirsiniz. Ama eşyaya... Gerçek suretiyle bakmayı bize öğreten Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam O kadının dua cümleleriyle hayır görünüşe bakma diyor O kadın ona dayak atıyorlar Zina yaptın, hırsızlık yaptın diyorlar Ağlayan o kadın sadece ben sana itimat ettim, sana dayandım, sana güvendim ya Rabbi diyor. Yeryüzünde o kadının Allah'tan başka dayanağı, sığınağı, barınağı yok. Anne de zahire bakıyor, oğlum bu kadın gibi olmasın. Hakikatte o kadın ne mal çalmıştır, ne zina yapmıştır. O şehrin eşrafı onunla zina yapmak istediler. Kadın iffetinden tek başına onlara direndi diye o kadına iftira ediyorlar, dövüyorlar. Allah o çocuğa, küçük yavruya, o kadının gerçek suretini, kimliğini gösteriyor. Kardeşlerim, dünya fotoğrafı görüyorsunuz. Halep'te yer mükte çocuklar ekmek bulamadı diye ölüyorlar annelerinin kucağında. Gazze'de akşam hava karardığı zaman karanlığa gömülüyorlar. Gazze'de çocuklar sabah okula gidecekler fakat akşam evde sizin çocuklarınız gibi ödevlerini yapmıyorlar çünkü yapamıyorlar. Onların evinde elektrik yok. Yermük'te çocukların evinde su yok, ekmek yok. Batıya bakıyorsunuz onların mamur bir dünyası var. Zahiren baktığınız zaman onların yanında yer alınca kazanacağınızı belki, kazanacağımızı düşünebiliriz. Çünkü onlarda öyle bir fotoğraf var ki orada şimdi köpekler efendileriyle beraber doğal gazlı sıcacık evlerde kalıyorlar. Fakat Türkiye'nin güneyinde... Soğun gece yarısı eksi 5'i eksi 10'u gösterdiği zamanda yüz binlerce insan kardeşleriniz, kadınlar, babalar, çocuklarıyla beraber onlar çadırda kalıyorlar. Batıda yaşayan köpekler kadar bile onların yaşama hakkı yaşam ortamları yok. Batıya bakıyorsunuz orada güçlü insanlar görüyorsunuz. Onlar zahiren kuvvetleri var. Köpeklerine mama bulmak için bir şehirden kalkıyorlar, bir ülkeden başka bir ülkeye gidiyorlar. Fakat yer mükte, sizin gibi Müslüman diye, Allah ve Resulüne iman etti diye kardeşleriniz, o kardeşlerinin çocukları, kardeşlerinizin çocukları, ekmek bulamadı diye babalarının yüzüne baka baka açlıktan can veriyorlar. Belki güç, belki kuvvet size, belki bize nefsimiz der ki hayır, Orada, Gazze'de, Mükte, Hama'da, Halep'te değil, Batı'da, Amerika'da yer al, onların kanatları altında dur, onlarla birlikte yürü, küresel güçlerle birlikte hareket et. Allah Resulü Aleyhisselam'ın da nefsi var. Ona da geldiler, ona da dediler ki, şunları kaldır yanından. Amr-ı Yasiri bilali eğer biz gelirsek bunlarla birlikte biz aynı mecliste olmayız olamayız dediler. Efendimiz Ali aleyhissalatu vesselam acaba onların gücünden kuvvetinden istifade etsek nasıl olur diye düşünmüştü ki Kur'an-ı Hakim Efendimiz Ali İsla şu ayetle ihkaz etti. Vasbir nefse kemalldine yed'un rabbuhum yed'un rabbuhum bil gadati vel asyi yuriduna veceha ve la anhum. Onlarla birlikte kalacaksın. Sabah akşam sadece Allah'ın rızasını kazanabilmek için ibadet edenlerle birlikte sen de hamada kal. Gazze'de kal o kadınların sancısı senin yüreğinde yer bulsun acısı senin yüreğinde yer bulsun onlarla birlikte orada bir yerde ellerini kaldır sen de onların kurtuluşu adına dua et sakın ha gözlerini Gazze'nin yer mühün çocukları üzerinden ayırma Allah Peygamberini emrediyor kardeşlerim. Dünyanın fotoğrafı var. Gazze'de ekmek bulamayan çocuklar var. Yer mükte, aşıktan ölen çocuklar var. Peki Müslüman olarak gözlerimiz kimin üzerinde? Kimin safında biz? Kimin yanında duruyoruz? Kiminle birlikte hareket ediyoruz? O kadın orada dövüyorlar diye. O kadın suçlu, o kadın mahkum, o kadın perişan, o kadının üzerine biz de gidersek eğer eşyaya yanıltan nefsimizin gözüyle bakarsak yarın bunun hesabını Allah Azze ve Celle'ye biz Müslüman olarak nasıl verebiliriz kardeşlerim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de Ammar, Yasir, Bilal Haftalar, aylar, yıllar geçti hala eziliyorlar. Hani diyorlar ya, eğer bu Müslümanlar hak ve hakikat üzere olsaydılar, bunların davaları, bunların sözleri, kelamları istikamet olsaydı, o zaman bir asırdır alemi İslam'da bu acılar bu kadar devam etmeyecekti. O halde küresel güçlerle birlikte hareket etmemiz gerekir diyenler olabilir içinizde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı yıllarca Mekke'de bu acıyı yaşadılar. Fakat usandık ya Resulallah demediler. Artık bu davadan vazgeç ya Resulallah, zalimin Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in yanında ol demediler. Takatlerinin, güçlerinin bittiği, tükendiği an Hz. Cebrail onlara Hz. Musa ile Hızır Aleyhisselam'ın kıssasını anlattı. Ve izka le Musa fetahu la abru hatta ablu ga m'ma'al bahrayn ev Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak senden daha alimi var diyor. Git bak. eşya gördüğün gibi değil, hadise gördüğün gibi değil. Gazze, Hama, Humus, Yermük baktığınız gibi değil olaylar. Bir de bunun perde arkasında sırların içerisinde sırlar var. Hazreti Musa ev hukuba 80 yıl bile olsa hakikate ulaşabilmek için yürümeye kararlıyım diyor. Hazreti Yuşa ile yola çıkıyor. Hazreti Hızır'la karşılaşıyor. Denizin keşişliği kesiştiği noktada diyor ki ben sana öğrenci olmak istiyorum. Kabul eder misin? Hazreti Hızır Aleyhisselam'a öğrenci oluyor. talaka. Birlikte yola gidiyorlar. Gemiye biniyorlar. Hz. Hızır aleyhisselam gemiyi delmeye başlıyor. Musa aleyhisselam söz vermişti. Hızır'a itiraz etmeyecekti. Gemiyi denmeye başlayınca neden deliyorsun dedi bu insanlar. Seni geminin içine ücret bile senden talep etmeden almışlardı. Neden şimdi onlara ihanet ediyorsun? Hazreti Hızır hani bana sormayacaktın ya. Eşyanın hakikatini ben sana sonradan söyleyecektim. Üç hadise var sadece bir tanesi bu. Cenab-ı Hak sonra... Hızır Aleyhisselam vasıtasıyla Hz. Musa'ya o geminin hakikatini anlatıyor. Neden Hızır Aleyhisselam o gemiyi deliyor? اَمَّا السَّف۪ينَتُوا فَكَانَتْ لِمَسَاك۪ينَ يَعْمَلُونَ fil الْبَحْرِ O gemi on kardeşin kardeşlerim, beş tanesi kütrüm, beş tanesi denizde çalışıyorlar. Onunla ekmek kazanıyorlar, hem kendi nafakalarını hem beş tane kütrüm evde bekleyen kardeşlerinin nafakalarını getiriyorlar. Hızır Aleyhisselam ücretsiz bindiği o gemiyi deliyor ki, ileride zalim bir hükümdar var, bütün gemilere el koyuyor, eğer bu de sağlam olursa ona da el koyacak. Hızır Aleyhisselam gemiyi deliyor. Zahiren baktığınız zaman onlara ihanet ediyor. Fakat onların gemisini kurtarıyor. Şimdi alemi İslam'ın delinen gemileri var. Gazze'de acılar var. Hama var, Yermük var. Arakan'da bütün acıları gördüm, bunları bana unutturacak ölümü bekliyorum diye yalvaran anneler var. Siz ve biz nerede duruyoruz kardeşlerim? Kimin yanındayız? Yardım yapanların yanında mı yoksa yermeye giden yardımı engelleyenlerin yanında mı duruyoruz? Allah bize gördüğümüzü, gördüğümüz hadiselerin orka, o arkasındaki hakikatleri de soracak. Unutmayın Allah'ın hakikatleri değişmez. Kur'an-ı Hakim'in Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruklarında yalan ve yanlış olmaz kardeşlerim. Sizin yaşadığınız dünyayı Ömer de yaşadı, Hamza da yaşadı. Ömer'in Hamza'nın radıyallahu anhum'a onların yaşadığı dünyada Ammar zayıf, Bilal zayıf, Süheyb zayıf onların boynuna Müslüman diye kemen taktılar. Mekke çocuklarının eline verdiler. Bilal'i Mekke sokaklarında süründürdüler. Ama Ömer, ama Hamza radıyallahu anhuma Ebu Cehille Ebu Leheb'in yanında onun safında durmadı. Bilal'e koştu, Ammar'a koştu, Yasir'e koştu. Mekke'yi de terk etmedi. Ne gelecekse başınıza ne zulüm yağacaksa yağsın demedi. Ebu Bekir evine koştu. Ne kadar malı varsa aldı getirdi. Ezilenler bunlar, ezilsinler demedi bu dava. Benim dava Ebu Bekir malını Mekke'deki köle Müslümanları kurtarmak için sadaka olarak verdi. Hicret emri gelince Ömer'de Hamza'da radıyallahu anhum'a o zayıfların ezilenlerin yanında durdu onlarla beraber Medine'ye hicret etti kardeşlerim innemel mu'minûne ihve Müslümanlar sadece sizin kardeşleriniz Sirlanka'da dağda çobanlar çocuklar sizi soruyorlar Afrika'dakiler Sultan Abdülhamid Han Hazretleri'nin yaptığı çeşmenin başında size dua ediyorlar. Eğer Türkiye yıkılırsa alem İslam da yıkılır diyorlar. Oradakiler siz ayağa kalkacaksınız ki yer mükte bundan sonra babalar ağlamasın bunun için bekliyorlar. Bu İzmi, izmi Hilali İslam'ın hilaline siz çevireceksiniz. Aydınlık günler siz çalışırsanız, siz biz Kur'an-ı Hakimin ufkunda kardeş olabilirse, küresel güçlerle değil, ezilenlerle, biçarelerle Allah Resulü Aleyhisselam'ın durduğu yerde durabilirsek, işte o zaman İslam yeniden dönecek, Osmanlı yeniden gelecek. İşte o zaman Üsküp'ten Patani'ye kadar Ceva adalarından cebel kadar Müslümanlar yeniden aynı sancak altında toplanacaklar Hadise bizde kardeşlerim Biz kendimizi düzeltirsek Siz kendinizi düzeltirseniz Kardeş olabilirsek Zalimleri aradan çıkarabilirsek Kardeşlerimize giden yardımları engellemek şöyle dursun Sahabenin yaptığı gibi Zemheri gecelerinde Çadırın içerisinde Soğuğun eksi 10'u gösterdiği O gecelerde o annelerin acılarını, kucaklarında ölen yavrularının ızdıraplarını yaşayabilirsek işte o zaman alem İslam kurtulacak.